Sen bitlisiz yünlüydün, Adana'da adan büyüdün. Sen bitlisiz yünlüydün, Adana'da adan adan büyüdün. Irak'ta şehit düştün, kahraman şehid darip. şehit düştün, kahraman şehid. Arifin ölmedi, anne, Arifin ölmedi anne, bakar adın cennetine. Arifin ölmedi anne, bakar adın cennetine. Sabrı sebahat anne, sevin sen şehadetine. Sabrı sebahat anne, sevin sen şehadetine. Sabutların korkusu duyuyon, mazlumların umudu duyuyon. Sabutların korkusu duyuyon, mazlumların umudu duyuyon. İslam için sen zor oldun, cingaver şehhidari. İslam için sen zor oldun, cingaver Harifin Harifin ölmedi ölmedi anne, anne, bakar bakar anne, arifin ölmedi anne, bakar adın cenneti ne. Arifin ölmedi anne, bakar adın cenneti ne. Sabrı anne, sehidine. sevin sen şehadeti ne. Sabrı sebahat anne, sevin sen şehadeti Elhamdülillah sen, sen bizlere Müslüman tüm müminlere Elhamdülillah sen bizlere Müslüman tüm müminlere Şehadetiyor atişan fasut mu şu bu gününlere Şehadetiyor atişan fasut bu gününlere Harifin ölmediği anne bakar adın cenneti ne? Harifin anne bakar adın cenneti ne? anne Sevin sen ne? Sabrı sebahat içinde anne sevinçen şehadeti ne? Adifin ölmedi anne bakaradın cennetine adifin ölmedi anne bakaradın cennetine sabru sebahine anne sevin sen şehadetine sabru sebahine anne sevin sen şehadetine Arafin ölmediği anne bakar cennetine. Arafin ölmediği anne bakar cennetine. Sabr usubahatine anne Sevin sen şehadetine. Sabr usubahatine anne seven sen şehadetine.